Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Muhammedin ve, ve En son olarak imam ile cemaat arasındaki irtibattan bahsetmiştik ve genel bir kural olarak da imamın halinin cemaatin halinden daha üstün olması Veyahut da aynı değerde olması, bunun aksi yani cemaatin hali eğer imamın halinden üstün olursa veyahut da aralarındaki namazda ittihat, birliktelik söz konusu değil ise Hanefi mezhebine göre bu iktidanın caiz olmadığını örnekleriyle beraber ifade edilmişti. Yine son olarak da kişi, bir imama iktida ise, namazını kılsa ve namazın akabinde sonunda imam efendinin abdestsiz olduğunu anlayacak olsa, bir nedenle namazının olmadığını anlayacak olsa bu durumda ne yapması gerekir? E, namazı bozan veyahut da abdestsiz olmasını gerektiren o şeyin e, kişinin kendi zamına, kendi e, iltizam etmiş olduğu mezhep kuralına göre olup olmaması noktasında ikiye ayrıldığını söylemiştik. Şayet kişinin kendi kanaati doğrultusunda abdestsiz olduğu anlaşılacak olursa, bu kişinin bu namazı iade etmesi gerekir. Vakit içinde ise iade eder ama vakit çıkmışsa, daha sonradan bunu anlamışsa da kaza eder. Ama mezhep farklılıklardan kaynaklı olan bir farklılık söz konusu ise, Örneğin İmam Efendi Şafi, arkasındaki cemaat Hanefi, İmam Efendi namazını kıldırdıktan sonra Şafi mezhebine göre abdesti bozup, Hanefi mezhebine göre bozmayan bir eylem yapmış olduğunu anlasa ve bunu cemaate ilan etse veya cemaat bunu fark etse, bu durumda Hanefi olan cemaatin tekrardan namazı iade etmesine gerek yoktur. Çünkü kendi kanaatine, kendi inançlarına, kendi mezhebine göre İmam Efendi abdestsiz değil, abdestlidir. Dolayısıyla namazın fesadından da bahsedilmemiştir dendi. Ee, yine o zaman için e, bu konuya dair belki daha önceki derslerimize de temas etmiştik. Ee, söz gelimi vitir namazı gibi bir namazda e, mezhep farklılığı göz önünde tutulacak olursa, örneğin Hanefi olan birinin Şafi olan bir imama vitir namazında uyuması caiz olur mu olmaz mı? Tabi bu meseleler genelde Hanefi mezhebine göre irdeleniyor. Zira Şafi mezhebine göre imam ile cemaat arasında ittihat şartı yoktur. Aynı mukavemette olma şartı yoktur. İmam nafile kıldığı halde arkasındaki cemaat farza niyetle ona uyabilir. Veya imam bir başka namazı kıldığı halde arkasındaki cemaat farklı bir namaza niyetle ona uyabilir. Çünkü herkes kendi fatihasını okumaktadır. Ama Hanefi mezhebi bu şekilde değil, bir birliktelik olması gerekir. İmamın fatihası, cemaatin fatihası olacağı için kopukluluğa izin verilmemiş. Dolayısıyla vitir namazı gibi e, konum itibariyle veyahut da hüküm itibarıyla farklılık olan ki Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine göre sünnettir. E, bu durumda Şafi bir imamın, Tir namazında Hanefileri imamlık yapması nasıl değerlendirilecek? Burada da yine Hanefi kaynaklarının ifadesi doğrultusunda eğer iki artı bir şeklinde değil de Üç rekatı tek selamla kılıyorsa uymasında bir problem yoktur. Çünkü Hanefiler şöyle demiyor, vitir sadece Hanefilere vaciptir demiyor. Vitir bütün Müslümanlara vaciptir. Kendi kanaatine göre de İmam Efendi vacip olan vitir namazı kılmıştır. Aralarında bir farklılık söz konusu değildir. Aynı şeyi Şafii cenahı açısından da düşünmemiz mümkündür. Bu konuları bu şekilde bitirdikten sonra bugün nasip olursa Mekruhat-ı yani namaza dair mekruhlar namazda yapılması durumunda, namazı bozmasa da, namaza engel olmasa da ancak bu bir eylemlerin yapılması namazda kerahati gerektiren e, hallerden bahsedilecek. E, Tabi namazla alakalı bir takım şartlar e, ve hükümlerin yanında e, haram olmasa da harama yakın veya daha düşük derecede namazda yapılmaması gereken bazı hal ve hareketler vardır. Bunlara da mekruh ifadesi kullanılıyor. Ancak mekruh denildiği zaman bu eylemlerin yapılması namaza mani değil, yani namazı bozmaz. Ama namazı bozmaması bu işlemlerin namazda yapılmasının caiz olması anlamına gelmez. Çünkü daha önceki derslerimizde de işlemiştik, bir şeyin caiz olması farklı bir şey, sahih olması farklıdır. Namazı engel olmaması itibariyle sıhhat açısı bakılır ama bunda keratin olup olmaması, günahın olup olmaması itibariyle de cevaz yönüyle bakılır. Bunları birbirinden ayırt etmemiz, ayırt etmemiz gerekir. Mekruhatu salaha genel hatlarıyla baktığımız zaman, yani namazın mekruhlarına genel olarak baktığımız zaman bir vacibin terki genelde ki tahrimen mekruhtur veya sünnetin terki. Ancak vacip terk edilmişse yani tahrimi bir keraat işlenmişse e, bu durumda kişinin bu namazı iade etmesi vacip olacaktır. Namazı sahiptir, ama bir vacip terk edilmiş olduğu için, e, tahrimi bir keraat işlenmiş olduğu için vakit içinde kişi bu namazı iade etmesi vacip olacaktır. Ancak e, işlenen o kerahat bir sünnetin terkine yönelik bir kerahat ki buna tenzihi mekrut deniyor, bu durumda kötü bir işlem yapılmıştır, nahoş bir harekette bulunulmuştur ama bununla beraber namazın iadesi vaciptir denmez. E, eşbah şaritlerinden Hamevi, Gamzuluyun isimli eserinde bu konuyu irdelerken der ki bir namazda eğer farz terk edilmişse bu namazın iadesi farz. Vacip terk edildiyse bu namazın iadesi vacip, sünnet terk edildiyse bu namazın iadesi sünnet, müstahap terk edildiyse namazın iadesi müstahap veya edeptir. Ancak bu terk kasıtlı bir şekilde değil, hata en bulmuşsa, bu durumda e, bu farz değil de vacibin terki ise, veya bir farzın tekhiri ki bu da vacibin terki olarak nitelendirilir, bu durumda iade değil seviş kurtaracaktır. Ama kasıtlı olarak vacip terk edilmişse seviş değil bu namazın iadesi vacip olacaktır. Ee, peki dedik ki e, işlenen o eylem bir vacibin terkine yönelik bir eylemse... Bu tahrimen mekruhtur dedik. Ancak tahrimi mekru tıpkı tenzihi mekruh gibi eşit değildir. Yani bu keraatin de kendi arasında e, e, şiddetlilik itibariyle merhaleleri ve dereceleri vardır. Genel olarak kitaplarımızda denir işte keraatiye tahrimidir veya tenzihidir. İşte sünnetye müekkettir veya gayrimüekkettir. Oysa müekket ve gayrimüekket sünnet ayrımı olduğu gibi müekket olan sünnetlerin de kendi arasında derece farklılıkları vardır. Bunun mukabili olan tahrimi keratinde kendi arasında derece farklılıkları vardır. Bunu şu şekilde bir örnekle izah etme imkanına sahibiz. Sabah namazının sünneti müekke sünnettir. Öğle namazının sünneti de müekked sünnettir. Ama bununla beraber sabah namazının sünneti vacibe yakın müekked bir sünnet olduğu için onun terk edilmesindeki günah ile öğle namazının sünnetinin terk edilmesindeki günah aynı değildir. Keza bir insan keyfi olarak yani herhangi bir mazereti olmaksızın e, sünnet olan bir namazı oturarak kılabilir. Dikkat edin oturarak ifadesini kullanıyorum. Oturma ile imayı birbirinden ayırmamız gerekir. İma ile keyfi bir namaz kılınmaz. Sadece binek üzerinde nafile namazlar ima ile kılınabilir. Keyfi olarak. Ha, bir mazeret varsa kişinin secde yapması mümkün değilse farz namaz dahi ima ile kılınabilir. Ama herhangi bir mazeret olmaksızın kişi sadece kıyamı terk ederek oturarak namazını kılabilir mi? Eğer bu namaz nafile namazsa kılabilir. Sünnet namazı kılabilir ama sabah namazının sünneti ise kılamaz. Niye o da sünnettir? Öyle namazınınki sünnet, o da sünnettir. Her ne kadar ikisi de aynı müekkez sünnet olarak karşımıza çıksa da bunların mukavemetleri farklıdır. İşte bunların terkindeki kerahatte de farklılık olacaktır. Belki her ikisinin terki tahrimen mekruhtur diyeceğiz ama tahrimi mekruh olmaklılık bunların mertebelerin aynı olmasını gerektirmez. Şimdi biraz sonra burada okuyacağımız işte mekruhlar şunu yapmak mekruh, bunu yapmak mekruh diyecek ama bu mekruhların bir kısmı tahrimi mekru, bir kısmı tenzihi mekru, bir kısmı tahrimi mekruhda zirve noktası, öteki ise belki biraz daha alt noktada olabilecektir. Meseleyi böyle değerlendirmemiz gerekir. Yoksa camit bir şekilde, toplu bir şekilde kerat ya tahrimidir veya tenzihidir e, olarak algılamamız e, belki... Yüzeysel olarak doğru olsa da meselenin tahkik olarak baktığımız zaman doğru olmayacaktır. Evet, e, ibarı okumaya başlayabiliriz. وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّ اَنْ يَعْبَسَ بِسَوْبِهِ اَوْ بِجَسَدِهِ Şimdi, namaz hiç şüphesiz kişinin manevi huzura ulaşmasına etken olan en büyük bir ibadettir. Bu sebeple bu ibadet içindeki hal ve hareketler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen hal ve hareketler olmalı. Onun yapmadıklarını yapmamalı. Onun yapmadıklarını yapmanın bir kısmı belki namaza zarar verecektir, bozacaktır. Bir kısmı namaza zarar vermese de kerahattan hali olmayacaktır. E, artı namazda kişi huşulu bir şekilde Allah-u Azimüşşan'ın huzurunda durmuş, ve bu bağlamda huşusuna engel olacak her bir eylemden de uzak kalmalıdır. Çünkü mümin için namaz miraçtır. Dünyadan kopup ahirete yönelmesi, Mevla Teala Hazretlerinin huzurunda kendisini kabul etmesi ve bu şekilde mülahazada bulunması. Ki İmam Rabbani Kudsesir Ruhu'nun Mektubat adlı eserinde bir Müslüman namazı nasıl kılmalıdır bir anlatımı var tahayyül olarak. İşte kişi iftidat tekbir aldığında dünya arkasına atıyor. Tamamıyla kendisini Mevla'nın huzuruna kabul ediyor. Ve allah Azimüşşan söz gelimi kıyamet kopmuş, her şey bitmiş, hesaba çekiliyor. Ve o hesap kendisine sorulduğunda takatı kalmayıp rüküye gitmesi. Allah-u Azimüşşan okula kalk olun, rükü dünyada yapılacaktı, burası onun yeri değil dediğinde... O kişi tekrardan rukya kalkıp ama ayaklarında derman olmadığını hissedip secdeye kapanması ve bu şekilde bir namazın tasviri var. E, Tabi bu ruha vakıf olarak kılınan namaz elbette insan için hakikaten bir miraçtır. E, kişiyi dünyadan koparan bir olaydır ama bir adet olarak işte bir görevdir. Bir an önce yapalım şeklinde olması ise belki namazın sıhhatına aykırı değil. Namazımız sahih olur ama o namazın bize vermesi gelen hal vermesi gerektiği hazza vakıf olamayız ki Rabbim cümlemize bu hazzı hissederek namaz kılmaya nasip eylesin inşallah. Şimdi bunu niçin söyledik? Madem ki namazda esas olan huşudur. O zaman huşuya halel getirecek her bir eylem Namazın dışı olarak kabul edilir ve bu eylemler e, namazı ifsad etmiyorsa da mekruh olarak kabul edilecektir. O yüzden diyor ki namaz kılan kimsenin gerek elbisesiyle gerek bedeniyle oynaması mekruhtur. Tabi oynamak ne demektir? E, abes ifadesi kullanıyor. Amelun ma la faide te fi, fayda olmayan herhangi bir gerekçesi olmayan eylemlere abes ifadesi kullanılıyor ki burada kastedilen de namaz cinsinden olmayıp namaza aykırı olan eylemler. Ancak bu eylem amel diye tabir ettiğimiz bu işlemler yani bu oynama kesir veyahut da kesir olmama yönüyle ikiye ayrılır. Ameli kesir, ameli kalil. Eğer bu amel, bu eylem ameli kesir olursa bu namazı bozar. Mekruh olmanın ötesinde kişinin namazı bozulacaktır. Ama ameli kesir değil de ameli kalil olacak olursa bu durumda namaz bozulmaz ama bu ameli yapmasından dolayı kişi mekruh işlemiş olur. E, namazında kerahat e, bitişmiş olacaktır. Peki ameli kesir ile ameli kalili ayırt eden unsur nedir? E, bu noktaya baktığımız zaman kaynaklarımızda Ameli tanımına dair beş farklı tanım olduğunu görmekteyiz. diyez. Ki İbn Abidin rahimullah bunu uzunca yer vermekte. Yine Tuhfe'tül Fukaha sahibi Alâeddin Essemir Kandi de buna yer vermekte. İşte denir ki bir rükünde üç hareketin yapılması ameli kesirdir. Dışardan bakan kimsenin namazın dışında olduğu kanatı oluşturan hareketler ameli kesirdir veyahut da kişinin yapmış olduğu o eylem eğer iki elle yapılabilecek eylemlerdense velev ki tek elle dahi yapsa bu ameli kesirdir ama tek elle yapılacak bir eylemi iki elle dahi yapsa bu ameli kalildir şeklinde tanımlar var. Ama bu tanımların içinde Semerkand'in de ifade ettiği üzere Hanefi mezhebine en uygun olan, Ebu Hanife Rahimullah'ın iştihadına en uygun olan, onun anlayışına en uygun olan kişinin kendi kanaatidir. Kendi algısıdır. Yani namaz içinde benim bu şekilde bir harekette bulunmam namaza aykırı bir harekettir. Çok bir harekettir derse bu ameli kesirdir ve namazı bozulacaktır. Dışarıdan bakan kimse, bu da var kitaplarımızda ama e, ki i̇bn Abid'in genelde bu görüşü tercih ediyor. Yani dışarıdan bakar kimsenin izlenimi, yani bu adam namaz dışındadır şeklinde bir izlenime kapılıyorsa bu ameli kesirdir diyor. Ama tufve sahibi ise dil dışarıdan bakan, kişinin kendi kanaati. Benim bu yaptığım amel namaza aykırı bir ameldir veya çok bir ameldir. Çok amel olarak kabul ediyorsa bu insanın namazı bozulacaktır. Yine bu emsal tanımlar Hanefi mezhebinde çokça vardır. Örneğin ki taharet bahsinde yine bunu işlemiştik. Bir su eğer akıcı su ise akıcı suya necasetin bulaşmasıyla o necasetin eseri o suda belirmedikçe o su pis olmaz. Ama suyun akıcı olması ne demektir? Bir akıcı suyu nasıl algılamalıyız? Ee, bu konuda da farklı farklı tanımlar var. İşte saman çöpünü getiriyorsa akıcıdır, e, önünü kesemiyorsak akıcıdır. Ama burada da en güzel Hanefi mezhebinde kabul edilen kişinin kendi kanaatine göre akıcı kabul ettiği su akıcıdır akıcı kabul etmediği su ise akıcı değildir. E, bu da tabii ki görenin, iklimin, kişi üzerine etkisi vardır. Yani Karadeniz bölgesinde yaşayan bir kimsenin e, bir suya akıcı demesindeki algısı ile işte e, Arap Yarımadası'nda yaşayan bir kimsenin bir suya akıcı demesindeki algısı aynı değildir şüphesiz. E, bu da coğrafi yapının insanın fıkıh anlayındaki etkisini de ortaya koymaktadır peki bu dedi ki yabeseb sebebi bi cesedi yani ameli kesir olmaksızın gerek elbisesiyle gerek bedeniyle oynaması namaz kılan için mekruhtur. Yine daha ne yapmayacaktır? Vela bu elhasa secde mahallindeki taşları da düzeltmez. Aksi takdirde mekruh işlemiş olur yine ameli kesir yapmadan. Ama illa enla yumkinehu es-sucud aleyhi fe yusavvihi merraten vahide. Tabu bu nerede olabilir? Ee, Sahradasınız, e, toprak bir alandasınız, taşların, çakıl taşlarının bulunduğu bir alandasınız, deniz yok ve namaz kılıyorsunuz. Secde alanında e, ufak tefek taşlar var veya tozlu bir ortamdasınız. Toz var, kir var. Orayı temizleme adına elinizle secde mahalline düzeltmek mekruhtur. Ama başka şekilde secde yapma imkanı yoksa, İlla en mümkün yümkünel sucudu demek orada taşlar zarar verecektir. Veyahut da meşakkatli bir şekilde secde yapacaktır. Bu durumda ameli keseri yapmadan bir kereyle orayı tesviye etmesinde bir kerahat yoktur. Ama tabi burada şunu da söyleyelim. Diyor ki böyle olduğu halde bile eliyle olayı düzeltmemesi efdal olandır. Ama oradaki o taşların çıkışlı olması, inişli olması veyahut da işte e, kişinin secde mahaline zarar verme ihtimalinin olması veyahut da kalbi meşgul etmesi. Bu gibi durumlarda varsa burada elbette daha öncesinden orayı temizlemek gerekir namaza durmadan önce. Yani namaz anında böyle bir şey olduğu zamanda da kalbi meşgul etmeme adına orayı bir kere de tesviye etmesi de mümkün olacaktır. E, daha ne yapmaz bu kişi? E, وَلَا asabi ahu. E, parmaklarını uzatmak veya çekmek suretiyle ses çıkartması yani parmak kıtlatması. E, bu da namaz içinde parmak kıtlatmak mekruhtur. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olan hadis şerif. Hatta e, bazı kaynaklarımızda ki tahtavide olsa gerek merakül felâ haşesi yani Nurul İzzah şerhi merakül falan haşesi tahtavide görmüştüm. Namazı bekleyen bir kimse veya namaza giden kimse de namaz kılan hükmündedir. Dolayısıyla namaz içinde parmak kıtlatmak nasıl mekruh ise namazı bekleyen veya namaza giden kimsenin de parmak kıtlatması mekruhtur. Bundan da kaçınılması gerekir. Ama dedik ya mekruh olmaklık genel bir kavramdır. Bu keratin dereceleri hepsi aynı değildir. Daha ne yapmayacaktır namaz kılan kimse? Ellerini böğrüne koymaz. Ki bu bir kibir alameti, büyüklük alameti. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sağdır olmayan hareketlerdir. Bu şekilde yani elleri böyle koymak suretiyle kibirli bir hal sergilemek suretiyle namaz kılmaz. Ki hakikatte kibir Müslüman'a hiçbir durumda yakışmaz. Sadece namaz halinde değil. Dolayısıyla mutlak manada kibir mekruh olmakla beraber namaz içinde kibiri temsil eden hal ve hareketler de namazın yine mekruhlarından kabul edilmiştir wala yüz Tlü <gülüyor> sebehu yine bu kibra tarlike eden kibir veya hafife almasından dolayı elbisesinin başı üzerine veya omuzları üzerinde önünü bağlamaksızın elbiseyi omuzuna atması işte cübbeyi omuzuna atması, yeleği omuzuna atması veya ceketini omuzuna atması ki görüntü itibariyle de sanki bir efe görünümü şeklinde durması. Bu da namaz içinde bu şekilde namaz kılmak mekruhtur. Çünkü bu da dediğimiz gibi tevazu haline aykırı bir haldir. Yani sen namazdasın, Allah'ın huzurundasın, tevazu yapmanın en zirve noktasında olması gereken bir yerdesin. Böyle bir yerde müdanasızlık, böyle bir yerde kibir hareketlerini sergilemek elbette namazın mekruhlarından olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar namaza mani olmasa da. Ee, yine bu bağlamda, Saçlarını arka taraftan toplayıp da bağlamaz erkek için. Burada da bu konuda hadis-i şerifler vardır. Artı sünnet olan kişi saçını hali üzerine bıraksın. Tabi bu uzun saçlar içindir. Kısa saçlarda böyle bir durum söz konusu değildir. Uzun saçlı olan kimse saçını arkadan bağlamasın, serbest bıraksın. Secdeye gittiği zaman da onlar da kişiyle beraber adeta secde etsin. Buna hılafı olarak onu belli bir yerde bağlayıp topuz etmenin de mekruh olduğu namazın Mekruhlarından olduğu beyan edilmiş. Tabi bu kerahat, e, tahrimi kerahat olarak algılamak da doğru değil. Tenzihi bir kerahattir. E, yine e, mekruhları beyan etmez sadedinde. E, secdeye giderken ön veya arka tarafından elbisesini e, yukarıya doğru çekmez. Ki bu bazen işte e, dar giyinen kardeşlerimizin pantolonun ütüsü bozulmasın diye yaptıkları veyahutta rahat oturabilmek adına veyahutta bir kibir göstergesi ki burada aslında kaynaklarımıza yani şartlara baktığımız zaman huşuya mani olacak bir engel. Bir de bunun şöyle bir problem var. Ameli kesir olma ihtimali. Yani aynı anda iki hareket yapıyorsunuz. Aynı anda iki elinizle bir harekette bulunuyorsunuz. Tabi ameli kesrin tanımında farklılık olmakla beraber tanımlardan en azından bir tanesine uymaktadır. Bundan da kaçınılması gerekir. E, Tabi Müslüman erkek aslında dar pantolon giymemeli, geniş giymeli ama bununla beraber böyle olsa da e, bu namaz öncesinde tedbirini ona göre almalı. Namaz kılarken e, secdeye gitme esnasında özellikle ön veya arka taraftan e, elbisesini yukarı çekmesi de yine namazın mekruhlarından olarak kitaplarımızda yerini almıştır. E, yine maddelerden bir tanesi, وَلَا yeminen يَم۪ينَ وَشِمَالَ yüzünü kıbleden çevirmek suretiyle sağ ve sola doğru boynuyla başını çevirmesi. Tabi bu e, kişinin herhangi bir mazereti olmaksızın kıbleden farklı bir tarafa yönelmesi doğru bir şey değildir. Ancak bu yönelme bazen namazı bozar, bazen mekrul olur, bazen ise e, zıddıl mahbub diye ifade ettiğimiz edemin terkidir. Yani bunu üç kademede ele alabiliriz. Ee, şayet kişi sadece başını sağa sola çeviriyor ise, vücudunu kıbleden başka bir yere yönlendirmeksizin, boynu itibariyle başını sağa sola bakmak suretiyle e, baş, e, çeviriyor ise, kişinin böyle bir hareketi namazı bozmaz ama mekruhtur. Ancak kişi e, başı sabit olduğu halde gözüyle sağa sola bakıyor ise, yani gözünü kaydırıyor ise bu şekilde kaydırmak e, mekruh olmamakla beraber ki mubahdır Ancak huşoya mani olmasa sebebiyle yani namazda elde etmesi gereken huşoya engel olacağı için doğru kabul edilmez. Edebin terki olarak kabul edilir ama bununla beraber mekruhtur denmez. Yani buradaki yeltefit yani sağ ve sol tarafa iltifat etmekten kast edilen gözüyle sağa sola bakmak değil başını çevirmek suretiyle sağa sola bakmaktır. Mekruh olan budur. Gözüyle sağa sola bakmak ise mekru değildir. E, şayet göğsünü kıbleden farklı bir yere çevirecek olursa, o zaman işte bu namazın bozulmasına etken olacaktır bir rüküm miktarı olması durumunda. İltifatı da bu şekilde algılamamız gerekecektir. Yani e, dedik ya, gözünün sağa ve sola kaydırmak suretiyle bakması hılaful evladır. E, mekru ifadesini kullanmamız doğru değildir. وَلَا يُقْعَي اِقْعَى kelbi dizlerini dikip ellerini de yere koyarak kelp oturuşu diyorlar affedersiniz. Bu şekilde de namazda oturması mekruhtur. Çünkü sünnet olan teşehhüd şeklinde oturmayı terk etmiştir. Yani diz üzerinde dizleri üzerinde oturması gerekirken bu hali terk etmiştir. Artı bir farklı bir mahluk oturuşuna benzemektedir. Bu bağlamda da mekruhtur. Ama tabii bu meşak ne diyelim? mazeretsiz olması durumunda Yoksa bir mazeretten dolayı böyle bir oturuş zaten nasıl oturabiliyorsa o şekilde oturmasına namazda izin verilmiştir. وَلَا يَرُدْتُوا السَّلَامَ بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ Namazda olan kimse gerek eliyle olsun gerek lisanıyla nam, selam almaz. Şimdiki mekruhları okuyoruz ama bu ifadeye baktığımız zaman burada yapılması yani bu işlemin yapılması bir kısmı namazı bozar. Örneğin Kişi lisanıyla verilen selamı alacak olursa, yani siz namazdayken biri selamı aleyküm diyecek, siz de aleyküm selam diyecek olursanız bu durumda bu kimsenin namazı bozulur. Lisanıyla selam almak. Dolayısıyla selamı lisanıyla almamak, almak mekruhtur şeklinde değil, almamak farz olacaktır. Aksi takdirde farzı terk etmiş olur. Çünkü bir kelam ile karşı tarafa e, konuşmuş olacak. Vela biyedihiyya var. Yani selamı eliyle almayacak. Peki eliyle selam alması namazı bozmaz. Ee, ancak bu, tabi bu konu tartışma olmakla beraber e, bu manen selamdır. E, ama musafaha yaparsa, selam niyetiyle elini uzatıp karşı tarafla işte bir musafaha tarzında olursa bu da namazı bozacağı ifade edilir. Ama o şekilde sadece elini kaldırmak suretiyle olursa tartışmalı olmakla beraber yapabilir. E, Gubbap sahibinin ifadesine göre namazı bozmayacağı görüşü var ama mekruh olmakla beraber ta bu kerahat biraz daha şiddetli bir kerahattir. Ee, ne olursa olsun bundan da kaçınılması gerekir. Hani bir de dedik ya ameli kesinin tanımında e, kişinin namaz dışındaki hallerde bulunması veya tanımlardan bir tanesi dışarıdan bakan kimsenin bu kişinin namazın dışındadır izlenimine girmiş olması yani hiçbir kimse namaz kılarken musaffa yapar veya verilen selamı eliyle alır böyle bir anlam e yani yoktur. Ve la yeterbu illa min yine namaz kılarken mazereti olmaksızın bağdaş da kurmaz zira sünnet üzere oturuşu terk etmekte keyfi olarak mekru olarak kabul edilmektedir. Bunu da yapmayacaktır. Ama işte rahatsızlığından dolayı ayaklarında olan sıkıntılarından dolayı bağdaş kurmasında da bir mani olmaz. Namazdayken bir şey yemez, bir şey içmez. Tabi namaz içindeyken hariçten bir şey yemek, hariçten bir şey içmek mutlak manada namazı bozar. Ancak dişlerin arasındaki kırıntıları yemek. Yani örneğin namazdan önce yemek yediniz bu esnada namaza durdunuz ama ağzınızda dişlerinizin arasında bazı kırıntılar var. Tabi uygun olan namaza durmadan önce ağız temizliği yapmaktır. Çünkü bu namazın dediğimiz gibi huşusuna mani, en azından mekruh işlemesine sebiyet veren bir durumdur. Bu konuda e, temizlik yapmadan namaza durmak uygun değil. Ama oldu ya bir şekilde durdunuz veyahut da, da temizlik yaptığınız halde dişinizin arasında kalan e, işte yemek artığı namaz esnasında ağzınıza gelecek olsa, bunu yutması namaza mani midir, değil midir? Bu konuda e, o artı ikiye ayırıyorlar. Ya nohut miktarından küçüktür, veya nohut miktarı veya daha fazladır. Şayet o yiyecek nohut miktarından küçük ise, yani bir nohut tanesinden daha az ise, mekru olmakla beraber, tabi cüsse itibariyle az ise, mekru olmakla beraber namaza mani değildir. Ama nohut miktarı veya daha fazla ise cüssesi, bu durumda bu bir ekil gibi, bir yemek gibi kabul edileceği için, bu da namazı bozacaktır. E, bu bağlamda dikkat edilirse son iki maddesi, Hatta son üç diyelim ama son üçün e, bu bağdaş kurma meselesini kenara koyacak olursak selamı eliyle alması veya bir şey yemesi içmesi bunları yapmaz diyor ama bunları mekruh başlığı altında değil de namazı bozanlar başlığı altında incelememiz anlamında daha doğru olsa gerek. Bunlar çünkü namazı bozan eylemlerdir, namaza mani eylemlerdir. Bunların bir kısmı farzın terkidir. E, bu şekilde değerlendirme veyahut da namaza mani, namaza engel olan yeme içme gibi böyle bir durumdur. Bu kişinin de böyle bir işlem yapması namazı bozacaktır. Ama bunun haricindeki diğer kerahatler ise namaza mani olmamakla beraber namazı bozmamakla beraber namazın mekruhlar olarak kabul edilmiştir. El hadesu fi's salat fe insabaku hades. Bu konu lahik, müdrik ve mesbuk meseleleri yani muktedinin üç halinden bahsedilecek. Ya müdriktir veya mesbuktur veya lahiktir. Yani imamı baştan sona imamla beraber namaza başlayıp ve imamla beraber namazı bitirmek veya birkaç rekat kaçırdıktan sonra imamı yakalamak veya imamla beraber namaza başladı ama namaz içinde bir nedenden dolayı dışarı çıkma ihtiyacı oldu ama namaz bozulmadı veya kaldı. Kendine geldiğinde ise birkaç rekatı kaçırmış oldu. Bu haller vardır. Bu hallere dair meseleler var ama e, pek vaktimiz de bu ifadelere girmeye mani. Çünkü konuyu yarıda bırakmamız uygun değil. Bunun tamamını üç meselenin üçünü de ile beraber okumamız gerekir. Ee, özellikle lahik dediğimiz zaman ve mesbuk dediğimiz zaman bunların da kendi arasında taksimleri vardır. Bunların da detaylarına girmemiz gerekeceği için bu kadarlıkta ittifa etmiş olalım. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden bu konuları da daha detaylı bir şekilde okuruz. Allahü Teala Hazretleri hata yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Müslümanın miracı olan namazı da bir hakkın kılabilmeyi de cümlemize nasip eylesin bu konuda problem yaşayan kardeşlerimizin de tez zamanda problemlerini hallasa ve alihin ve el elhamdülillahi rabbil alemin lillahi fatih bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال.